156 numaralı konu, Ebu Cendel'in Ebu Busayr'a iltihak etmesi ve Kureyş kervanlarının yolunu kesmeleri Ebu Cendel bin Süheyl bin Amr'da kafirlerin elinden kurtuldu, Ebu ile birleşti, Kureyş'in Müslüman olan her kişisi kaçıp onlara katıldı, 100 kişilik bir birlik oluşturdular, Kureyş'in Şam'a giden kervanını haber aldıkları zaman onun önünü keserlerdi, kervandakileri öldürür, mallarını alırlardı, bunun üzerine Kureyş, Hazreti Peygamber'e haber gönderdi, sahildekilere haber haber gönder onlardan kim sana gelirse emindir Kureyşlilere iade edilmeyecektir dediler Hazreti Peygamber sahildeki Müslümanlara haber gönderdi ve Cenabı Hak da Fetih 48. Sur 24 ila 26